Tin Suresi Necmelli Ege bölgesi halkını, Akdeniz bölgesi halkını, Orta Doğu halkını ve Arabistan halkını dünyanın her yerindeki insanları kanıt gösteririm ki gerçekten biz insanı en güzel biçimde oluşturduk. Sonra iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar hariç çünkü onlar için kesintisiz bir ödül var. ''Onu alçakların en alçağına döndürdük. Öyleyse bundan sonra dini kıyamet gününü sana ne yalanlatıyor? Allah hakimlerin en hakimi değil midir?''